...Semra Cerit Mazlumla iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik. Günaydın Semra Hanım. Günaydın. Günaydın. Evet, iklim değişikliği üzerinde kişisel eylemlerin önemi tartışılırken... ...yeni bir olgu çıktığından bahsediyordunuz. Biraz ondan bahsedeyim isterseniz. Evet, iklim değişikliğiyle mücadele sürecinde bireysel çabalar, yani kişilerin kendilerinin yerine getirebilecekleri eylemler, gerçekleştirebilecekleri eylemler hakkında epeyce konuştuk aslında şimdiye kadar programlarda. Evet. Bugün de farklı bir deneyim, farklı bir girişim hakkında konuşacağız. Karbon kısıtlama eylem grupları diye çevirebileceğimiz bir adı var bu şeyin deneyimin İngilizce'de. Carbon Rationing diye adlandırılıyor. Bir hani karne tayın uygulaması geçmişine tarihine de yaslanarak aslında böyle bir ad, adlandırma yapılmış durumda. Aslında İngiltere kökenli bir şey bu deneyim. Fakat Amerika'da, Kanada'da Avustralya'da ve başka bazı ülkelerde yaygınlaşmaya başlayan bir tür Kolektif eylem, yani bireylerin kolektifite içinde e, eyledikleri e, bir e, karbon salımı kısıtlaması e, girişimi olarak da görebiliriz bunu. E, şeylerden, öteki e, tür eylemlerden, öteki bireysel eylemlerden biraz farklı aslında e, karbon kısıtlama eylem gruplarının yaptıkları. Hatırlayacak olursak aslında e, birkaç tür şey var, bireysel düzeyde gerçekleştirilen, Karbon sorumluluğunun yerine getirme edimi diyebileceğimiz eylem var. Karbon ayak izinin ölçülmesi bunlardan bir tanesi. Sizin de çevirdiğiniz kitaplardan birisinin başlığı bu. Mark Linus'un kitabı. Öteki karbon denkleştirme. Yani kişisel düzeyde şirketlerin ve devletlerin yaptığı gibi kişilerin kendi karbon salımlarını... Başka coğrafyalarda gerçekleştirilen karbon salımı azaltımı projeleri faaliyetleri vasıtasıyla offset etmeleri, karbon diyeti uygulama diye başka bir ilginç şey daha var, bireysel eylem türü söz konusu. Karbon offsetinden ya karbon denkleştirmeden biraz farklı bir doğası var karbon diyetinin. Tanımlanmaları, kavramsallaştırmaları da aslında bir şeyden birbirlerine oldukça farklı bunların. Bunun yanında işte öneri olarak ortaya atılan fakat henüz uygulaması olmayan bireysel karbon kotaları <gülüyor> var. Bu İngiltere'de daha önceki hükümet döneminde Enerji Bakanı Miliband ortaya atmıştı bu fikri biliyorsunuz. Herkese bir karbon kartı verilmesi, kredi kartı gibi şey yaptıkça karbon emisyonu yapan tüketim yaptıkça şeyden kredilerin düşmesi kendilerine ayrılan kotalardan miktarlardan azalmaya gidilmesi gibi bir şey öneriydi. Aslında İngiliz hükümeti ve meclisi epey de düşündü. Yani düşünce egzersizi yaptı şey hakkında bu kişisel karbon kotaları hakkında. Fakat uygulamaya geçmedi daha sonra. Raporlar filan da hazırlandı bu e, karbon kısıtlama eylem grupları da biraz şeye benziyor. Ya yani sonuç olarak belki hizmet ediyor e, kısa karbon kotası uygulaması sistemine. E, bin, e, 2005'ten bu yana aslında şey yapan e, yavaş yavaş gelişen e, bir e, eylemlilik türü bu. Crack diye adlandırılıyor aslında hani İngilizce kısaltması ve bu tür eylemlerin içine girenler de kendilerine Cracker diyorlar. <gülüyor> evet, Carbon Rationing Action Groups yani ee, yeni bir kimlik sürü de çıkmış oluyor iklim değişikliği bağlamında yeni bir kimliklendirme süreci de söz konusu olmuş oluyor. Ee, bütünü bile aslında şeye dayalı gönüllülüğe dayalı bir ortak eylem bu. Ee, bir ölçüde de taban hareketi gibi de görülüyor. Yani kişilerin iklim değişikliğini engellemek için kendilerinin de bir şeyler yapabileceklerini ve bunu topluluk düzeyinde gerçekleştirebileceklerini göstermeye dönük bir taban hareketi olarak da tanımlanıyor. Bu anlamda şeyden farklı, saydığımız öteki pratiklerden farklı bir deneyim. Kişiyi atomize bir özne olarak tek başına iklim sorumluluğuyla baş başa bırakan değil dayanışma içinde birlikte bir daha da önemlisi birlikte öğrenerek aslında ve karşılıklı sorumluluk çerçevesi içerisinde bir tür ortak hedefe doğru yönlendirme ortak hedefe doğru harekete geçirme girişimi olarak da görülebilir Bu Craig şeyi deneyimi pratiği. Nasıl işliyor diye baktığımızda ıı, belli bir hani, sistematik de ıı, geliştirilmiş durumda. Hani, bir Toplu eylem olduğuna göre, belli bir amacı olduğuna göre bu amacı gerçekleştirmeye dönük bir ıı, izlekte de ıı, yaratılmış durumda. Andy Rose, Bombion'un ıı, aslında ortaya attığı hani %90 İngiltere'nin karbon emisyonları evet. azaltılsın önerisinden yola çıkarak bu fikri geliştirmiş durumda ve bir rehber de hazırlamış kendisi ve bu saydığımız ülkelerde baştan gider olmak üzere Eniros'un geliştirmiş olduğu bu rehber şey olarak kullanılıyor bu grupların eylemlerinin çabalarını yönlendirici bir doküman olarak kullanılıyor aynı zamanda bir şey var bir network de aynı zamanda bu şey crack pratiği formal bir örgütü bir yani yapılanması yok bir binası ofisi yok informal düzeyde internet ortamında a ilişkisi içerisinde birbirleriyle bağlantı kuruyorlar bu çabanın içine girmiş olan insanlar bu anlamda da hem bir hani yüz yüze öğrenme süreci çünkü toplantılarda bir araya geliyorlar hem de sanal ortamda e, yeni bir e, örgütülük türü e, ortaya çıkmış oluyor. Bu anlamda da ilginç bir yanı söz konusu bu KREG deneyimini. E, şeye baktığımızda, nasıl çalışıyor diye baktığımızda e, küçük gruplar bunlar. Yani çok kalabalık değil. E, topluluk düzeyinde, hani bizde mahalle düzeyinde diyebileceğimiz ölçeklerde insanlar bir araya geliyorlar. Birbirini tanıyan ya da tanımayan insanlar olabiliyor bunlar. Çünkü hem örgütlenme biçimleri hem koydukları hedefler, çalışma yöntemleri birbirlerine oldukça farklılık gösteriyor. Esnek yapılar informal olduğu için esnek yapılar benim sanmış durumda. Evet yani bu 350 nokta mesela işte 350 karbon atmosferdeki karbon parçacık sayısını milyonda 350 parçacık gibi bir rakamı e, slogan edinip, yani emblem edinip e, bütün dünyada da mesela geçen Ekim ayında da Finlanda büyük bir dünyanın gördüğü en büyük hareket haline getirdi. Onların da herhangi bir ofisi yok. Yani tamamen şey üzerinden kuruluyor. İnternet üzerinden, Twitter gibi yöntemlerde kullanarak e, çok ciddi bir örgütlenme e, yapıyorlar. Bu senede 10-10 şeyini yapacaklar herhalde 10 Ekim'de bütün dünyada gene büyük bir aktivizm gösterisi bütün dünyanın kapsadığı bir şey yapacaklar o bu gibi yani hem makro hem de mikro düzeyde komünitelerle çalışıyor anlaşılmayan. Evet yani sizin de söylediğiniz gibi 350 ok da Ten on on hareketi de iklim hareket iklim adalet hareketidir aslında kü, küyerel hareketler. Hani yerellikle evet. küreselliği evet. bütünleştiren, bağlayan, bir tür hani aracılık rolü, bağır rolü oynayan oluşumlar. Yani küreselleş, iklim değişikliğinin küresel doğasına da karşılık gelen, yani sosyal anlamda. ...fizyolojik bir olguya sosyal karşılık üreten bir gerçeklik bu. Büyük ölçüde başarısı da bu etkisi de aslında buradan geliyor. Yerel sorunu küreselleştirebilmek ya da küresel söylemi yerelleştirebilmek gibi bir fonksiyon yüklenmiş oluyorlar. Toplumsal düzeyde yani bu hareketin içinde olanlar ve onu izleyenler üzerindeki hem de siyasetçiler üzerindeki etkisi de çok büyük ölçüde buradan kaynaklanıyor. Yerel kaygılarla küresel kaygıları birleştirebiliyor olmalarından kaynaklanıyor. Ve bunu hani adalet adaletsin, şey, nosyonun içine yerleştirebiliyor olmalarından kaynaklanıyor. Ve kişileri de harekete geçmeye hazır, yani kendileri eyleyen, e, özneler haline getirmiş olduğu için öyle bir yeni özne kurgulamış olduğu için belki de asıl e, önemi burada bu tür hareketlerin hani yalnızca şey yapan, e, eyleme giden değil, kendisi de kendi hayatını değiştiren e, özneler. İktimar hareketinin içindeki kişiler. Ee, şey e, çalışma sistemine geri dönecek olursak, e, bu bir yere gelen gönüllü olarak bir araya gelen insanlar kendileri için bir hedef belirliyorlar. O, o grup için bir toplu hedef de e, bireysel hedefler belirliyorlar. Aslında Kyoto'nun e, sınırlama e, mantığının bir ölçüde kendi işleyişlerini adapte etmiş durumdalar. Herkes o grubun içindeki herkes geçen yılki emisyonlarına, geçen yılki salımlarına dayalı olarak bir sonraki yıl için karbon yılı olarak adlandırılan yıl için belli bir kota belirliyor kendisine. Mali yıl gibi yani bir karbon bütçesi aslında yapıyorlar bir çeşit anlaşılıyor. Evet. Karbon yolu için bir bütçe. Önümüzdeki karbon yolu için bütçe yapılmış oluyor bireysel düzeyde. Aslında büyük ölçüde hane halkı düzeyinde olduğunda söyleyebiliriz bunu. Çünkü hane halkı üyeleri teker teker kendi salımlarından hane halkı üyelerinin salımları da bu şeye dahil ediliyor paylara dahil edilmiş oluyor. Onun içine katılmış oluyor. Dolayısıyla o yıl tutturulması gereken bir hedef. Bir kota ayrılmış oluyor. Grup üyelerinin hepsine. Ve ilginç olan yanlarından bir tanesi de bu contraction and convergence yaklaşımını benimsemiş olmaları. Gruplardan büyük bir çoğunluğunun. Yani belli bir süre sonra daha çok salanlarla daha az salanların bir noktada denkleşmesi yani daha düşük bir ortak noktada bir araya gelmesi, buluşması amaçlanıyor. Ve hani kişi başına eşit e, emisyon miktarları ayrılıyor. Büyük bir çoğunluğunda bu grupların bazılarında e, kişilerin yaşlarına, işlerine göre farklılaştırılmış emisyon kotaları konulabiliyor ama genelinde e, kişi başına eşit miktarlar söz konusu. Ve bunu yapmak için de yani bu şeyin içine belirlenen kotanın içerisine dahil olacak emisyonlar yani hangi tür emisyonları kişisel faaliyetlerden hani halkının faaliyetlerinden kaynaklanan hangi tür emisyonlar gireceği konusu da farklılaşıyor büyük ölçüde ama genel uygulama doğrudan emisyonların dahil edilmesi şeklinde bu da hesaplama kolaylığı kanıtlanabilme kolaylığı sağlaması için seçilmiş olan bir yöntem bu anlamda üç tür emisyon e, dahil ediliyor şeylerin içine, bu ayrılmış kotaların içerisine. E, bunlardan bir tanesi e, evin, konutun ısıtılması için, e, aydınlatılması için e, ödenen şeyler, e, enerji e, için faturalar. E, öteki ulaşım, özellikle de e, özel araçlar için kullanılan yakıtlar. E, bir üçüncüsü de uçak e, seyahatleri. Yani en fazla görünür olabilen, belgelenebilen, ayrıştırması daha kolay olan öteki emisyonlardan. Bunlar olduğu için bunlar söz konusu. Doğrudan olmayan şeyler, emisyonlar, en emisyonlar katılamıyor büyük bir çoğunluğunda. Örneğin tüketimden kaynaklanan emisyonlar. Hani kişilerin gıda alışkanlıkları, neyi ve nerede tükettikleri emisyonlar üzerinde büyük etkiye yol açıyor kişisel emisyon miktarlar üzerinde. Fakat onları ayrıştırmak kolay olmadığı için, hesaplamak kolay olmadığı için şeye dahil edilmiyor. Bu muhasebe sisteminin içine dahil edilmiyor. Formal yanlarından bir tanesi bir çoğunluğunda bu gruplardan bir emisyon muhasebecisi var. Evet. Yani bu grup kendi yerler arasından böyle birisini görevlendiriyor. O karbon yılı sonunda kişiler Yaptıkları emisyonları belgeleyen şeyleri, dokümanları bu şey gönderiyorlar. Karbon muhasebecisine gönderiyorlar. İşte bunlar da çoğunlukla faturalar ve uçak biletleri şeklinde oluyor. Yani ne kadar mesafede yolculuk yaptıkları, ne kadar benzin kullandıkları, motorun kullandıkları gibi, onlar üzerinden şeyi hesaplayabilmek, saldıkları miktarları hesaplayabilmek için bu belgeler kullanılıyor. Tamamen beyan esasına dayalı herhalde değil mi? Dürüstlük zaten kendilerini aldatmak anlamına geliyor aslında başka türlü. Evet güven üzerine kurulu bir sistem bu. Kişilerin birbirlerine güvenleri yani doğru bilgi verecekleri yönünde bir güven. Aynı zamanda verdikleri sözü tutacaklarına dair bir güven. Evet, bir etik temel meselesi bu tabi. Evet, yani normatif bir yanı da söz konusu bu grupların. hani te, te, Tek başına pratik olmaktan ziyade yeni bir e, eyleme biçimi aslında geliştirmelerine de e, yardım ediyor grup üyelerine. Aynı zamanda hesap verebilir olmak açısından da gerekli şeyler, bu tür belgelendirmeler. E, Birçoğunda online olarak da bu şeyler, belgeler gönderilebiliyor. Fakat bu şeyde seçilen emisyon kaynaklarında bazı şeyler de var, sorunlar da çıkabiliyor, güçlükler diyelim. Kişilerin oturdukları konutun türü örneğin şeyi belirliyor. Hani ellerinde olmayan nedenlerle harcadıkları enerji miktarını etkiliyor. Hani daha eski evlerde, yalıtım olmayan evlerde oturanlar daha fazla enerji tüketmek zorunda kalıyorlar ısıtmaya için çalıştıkları yerler konutlarıyla çalışılan mesafe çalışan yer arasındaki mesafe gene şeyi enerji tüketimini etkileyebiliyor. Hani bu türden ufak şeyler çözülmesi gereken sorunlar ya da denk yapılması gereken denkleştirmeler de söz konusu. Ee, bazı katılımcılar çocukların nasıl değerlendirileceği konusunda şeyler taşıyor, e, sorular. Ee, soruyorlar. Hani yetişkinlerle çocukların aynı şekilde bireyler olarak, eşit bireyler olarak değerlendirilmesi karbon salımı açısından pek adil görünmüyor örneğin bazılarına. Bu da belki gene düşünülmesi gereken şeylerden bir tanesi hani böyle bir deneyimin içine e, girerken. <gülüyor> Bu şeyin üzerine hani karbon yılı ve karbon miktarı belirlenmesi üzerine e, bir de karbon fiyatı belirlenmesi gerekiyor. Karbon hedefi, miktar yani ayrılan kota iki şekilde olabiliyor aslında onu söylemeye geçtik. Bir oran olarak hani geçen yıldan belli bir oranda azaltmak şeklinde ya da herkese sabit bir şey kota ayrılması şeklinde olabiliyor. Bu kotaları aşanlar için de bir ceza sistemi uygulanıyor. Şeyde olmayan, kuyatolu sisteminde olmayan daha gelişkin bir şey bu anlayış kendilerini ayrılan kotaların içinde kalamayan miktarlardan fazla salım yapanlar önceden konmuş önceden belirlenmiş bir fiyat çerçevesinde artık her bir kilogram karbondioksit fazlası için şey yapmak zorundalar bir ceza ödemek zorundalar bazılarında ceza ödenmeyebiliyor ama çoğunlukla ceza var bu yani sistemin doğasına daha uygun olan bir yöntem cezaların nerede kullanılacağı da Gene önceden karar verilmesi gereken bir şey bu crack gruplarında Büyük bir çoğunluğu bu gruplardan gene o hani normatif şeyine uygun olarak kişilerin ödedikleri cezaları bir fonda toplayıp iyi bir amaç için yani çevre için iklim değişikliği için kullanmayı yeğliyorlar. İşte çevre kuruluşlarına destek vermek şeklinde ya da daha düşük gelir gruplu grubundaki ailelerin yaşadığı semtlerde, bölgelerdeki konutların iyileştirilmesi, yalıtım yapılması gibi ekolojik ve sosyal projelerde ödenmek üzere, onlara aktarılmak üzere kullanıyorlar bu fonları çoğunlukla. Karbon ticareti bu sistemin içinde olsun mu olmasın mı ayrı bir aslında soru yanıtlanması gereken Katılımcılardan büyük bir çoğunluğu karbon ticaretini istemiyorlar, tercih etmiyorlar şeyin içerisinde, kripto sistemin içinde bunun olmasını, büyük çoğunluk da bunu etik bulmadığı için <gülüyor> kabul etmiyorlar. Peki karbon fiyatlandırma yani işte burada hükümetin de devreye girerek devletin de bir şekilde etik. Doğalgaz kuyusunun başında mesela yani şeyin çıkarılan yerin petrol madeninde ya da limanlarda bir <gülüyor> fiyat koyma ve ondan sonra da oradan elde edilecek geliri halka iade etme şeklindeki bir sistem. Yani James Hanson'ın öncelikle dile getirdiği bu sistemle ilgili bir şey var mı? Bu konuda hükümetlere bastırmak için falan. Zaten bu grupların yani birçok amacı var ama en önemli amaçlarından bir tanesi hükümetler üzerinde siyasal baskı uygulamak. Evet. Ya yani bunun yerel düzeyde, birey düzeyinde uygulanabildiğini, yapılabildiğini göstermek, bu somut kanıtlarla hükümetin de bunu yapması yolunda baskı uygulamak. Evet. Yani yalnızca bir söylem kurarak bu siyasal hani lobi faaliyetine girmek yerine kendileri bunu uygulayarak aslında gerçekleştirilebileceğini göstermeye çalışıyorlar şeyde de de siyasa yapıcılara da özellikle hani karbon ticaretin olmaması nedenlerinden bir tanesi bu karbon ticareti olmadan da şey yapılabiliyor karbon azaltımı gerçekleştirilebiliyor kullanan öder ilkesi şeyde de uygulanabilir ülke düzeyinde de ulusal düzeyde de uygulanabilir evet ee, ilk bir kısımda şeyde daha az şey yapanlar örneğin kendi kotalarının altında kalanlar daha az miktarda emisyon bırakanlar şeyi kabul etmiyorlar. Bazı şeylerde, gruplarda böyle bir uygulama var. Daha çok bırakanların ödedikleri cezalar daha az bırakanlara şey olarak ödül olarak veriliyor. Ama birçoğu bunu kabul etmiyorlar. bunu hem etik bulunmuyorlar hem de şey değil. Yani sistemin çalışmasını sağlayan e, mekanizmalardan birisi bu değil. Hani kişilerin kendi şeyleriyle, fedakarlıklarıyla, kendi e, azaltım çabalarıyla sonuca ulaşmak daha önemli olduğu için önemli bir faktör olarak görülmüyor şeydi Sistemin yapılanması içerisinde. E, bunun yanında e, sonuçlarına bakabiliriz belki. Hani nasıl... Bu, yaklaşık 5 senelik bir şey söz konusu, deneyim söz konusu. Başta İngiltere olmak üzere daha yeni gelişen öteki ülkeler, ülkelerde de. Ee, gerçekten şey sağlıyor mu, azaltımı sağlıyor mu e, bu gruplar? Öteki ülkelerdeki şey sonuçları pek bilmek mümkün değil, izlemek mümkün değil ama İngiltere örneğinde yapılmış çalışmalar var. Bu süreç bir ölçüde de hani Hükümetin de ilgisini çeken bir e, girişim bu. Milli bandın önermiş olduğu kişisel karbon a, kotası sistemine örnek oluşturabilecek, ona taban oluşturabilecek bir deneyim olarak görüldüğü için üstünde yapılmış araştırmalar var. Dolayısıyla bazı rakamlar söz konusu. Gruplardan büyük çoğunluğunun %30-35 civarında birkaç sene içerisinde salım altını gerçekleştirdikleri görülmüş. Yani kişiler verdikleri sözü tutuyorlar. Evet, ya, işte, bu konu... önemli, ya, evet, bu önemli. Evet, yani ve konulan hedefin üstünde azaltım gerçekleştiriyorlar. Ee, daha olumlu yanlarından bir tanesi bu gruplara katılım sayesinde e, İngiltere ortalamasının çok altında karbon salımına sahip hale geliyor insanlar. Doğrudan salımına hesaplandığında az önce saydığımız işte ulaşım, enerji, konuttaki enerji kullanımı ve uçak seyahati gibi doğrudan şeyler salım kaynakları açısından bakıldığında 5.2 ton İngiltere'de kişi başı ortalaması. Evet. 3 tona yaklaşma şeyi gösteren, eğilimi gösteren gruplar söz konusu. Yani daha şey çalışan daha iyi çalışan, daha yüksek hedef koyan şeyler, gruplar arasında ve 2020-2030'a doğru bunun kişi başına bir tona kadar inebileceği öngörüsü yapılıyor. Ne zamana kadar? 2020-2030 arası bir dönemde bir tona düşmesi bekleniyor. Bu da çok önemli bir miktar aslında ve şeye baktığımızda küresel çabaların gitmesi gereken yer açısından baktığımızda da hani convergence noktası yani yakınsama noktasının da o civarda olması gerekiyor. Stern'ün yani işte evet. raporları da bunu söylüyor. Yani küresel olarak kişi başına salımların bir ton civarına inmesi gerekiyor. Hani İngiltere'de bunu yapabilmek ve saydığımız öteki ülkelerde, çok yüksek kişi başına salım oranlarının olduğu ülkelerde bunu başarabilmek oldukça önemli bir şey. Çünkü hani kişisel yaşam, sosyal yaşamın örgütlenmesinden dolayı aslında kendiliğinden yüksek salım miktarlarına sahip olmayı şey yapıyor, gerektiriyor. Sistem enerji yoğun olmuş olduğu için hani bu kadar enerji yoğun bir sistemin içerisinde kişilerin kendi bireysel çabalarıyla bu oranda bir azaltım gerçekleştirebilmeleri küresel düzeyde de bunun yapılabileceği yolunda önemli bir şey veriyor, sinyal veriyor. Fakat daha önemli bir yanı bence ulaşılan sonuçtan ziyade bunun bir topluluk eylemi olarak evet. tasarlanmış olması, bireylerin tek başlarına bırakıldığı bu neoliberal sistemin karşısına bir Yeni sosyal örgütlenme, yerel örgütlenme modeli olarak çıkması ve küresel sorun karşısında bir a, hani ortak eyleme geçmeyi sağlayıcı bir yeni sistem, yeni mekanizma yaratıyor olması. Evet Amerika'da bunun önemli örnekleri görülüyordu Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yeni türden bir e, sosyal gerçeklik aktivizm biçimi gibi görünüyor. Bakalım yani siz... E, ee, bu konudan nereden kaynaklara ulaşabiliriz? Ee, biraz önce söz ettiğim internet sayfası, bu network'ün internet sayfası başlıca bilgi kaynağı Carbon Org e, diye bir adresi var bu grupların. E, yani bütün gruplar, büyük bir çoğunluğuna buradan ulaşılabiliyor. E, Avustralya'daki grup e, Carbon Equity e, Org e, diye bir siteye sahip. O Avustralya'daki gruplara da oradan ulaşılabiliyor isimlendirme farkı var bazen hani internetten ararken farklı evet, isimlerle aramak gerekebilir. İngiltere'de çoğunlukla carbon rationing diye adlandırıyor gruplar kendilerini. Fakat Amerika'da böyle bir tarihsel arka plan olmadığı için ve kültürel olarak da kısıtlama kelimesi pek şey olmadığı, için, uygun olmadığı için, yani benimsenmediği için carbon reduction diye carbon reduction action groups diye adlandırıyorlar bu gruplar kendilerini. Evet, yani. büyük oranda da şey var aslında hani akademik bir şeyde ilgi de yönelmiş durumda bu grupların yaptıklarına bu deneyime dönük olarak büyük bir çoğunluğu eleştirel bu yazın şey hakkında bu kişisel karbon eylemlerine dönük eleştirel bakış açısını yansıttığı şekilde Craig içinde eleştirel bakış söz konusu fakat Farklı okumalara da açık bir süreç bu. Yani yeniden tanımlanmak, yeniden konumlandırmak, bu küresel ve yerel eylemlilik süreç içerisinde yeniden konumlandırmak mümkün olabilir. Bu yönde ilginç şeylerden bir tanesi, kaynaklardan bir tanesi Matthew Patterson adlı bir Kanadalı akademisyenin bir makalesi. Yani bunu önerebilirim farklı bir bakış açısı olarak, bir farklı okuma denemesi olarak Foucault'cu bir şeyle karamsallaştırma ile aslında şey yapıyor, yorumluyor bu bireysel eylemlerin, bireysel çabaların büyük çoğunluğunu ve bir yeni özne yaratma işlevine sahip olabileceğini söylüyor bu türden bireysel edimlerin. Hani neoliberal mantığın yaratmış olduğu işte özgürlüğü peşinde koşan karını çoğaltmayı amaçlayan riskleri azaltmayı hedefleyen bireyden başka aynı zamanda kendi edimlerini yani bu özgürlüğü içinde kendi edimlerinden sorumlu olan bir yeni birey türü yaratmak yolunda bir potansiyeli olabilir bu süreçlerin diyor Patterson evet. yani bir anlamda da aslında özellikle crack süreci açısından baktığımızda özneler arasılık yani etkileşimli bir yeni özne tanımı, i̇şte karşılıklı sorumluluk ya da yanışma ilişkisini yaratmış olması bu grupların dikkat ediyor şeylerinden özelliklerinden bir tanesi bir yandan da bu grup üyelerinin büyük bir çoğunluğunun aslında dillendirdikleri olumlu yanlarından bir tanesi bu grubun içine girmelerinin sonucu güçlendirme yani kendilerini daha Yapabilir hissediyorlar. Yani tek başlarına zaten büyük çoğunluğu böyle bir şeyin içerisinde çaba, aracın içindeyken, bir grupla birlikte bunu yapmak, bir kolektivite olarak ortak amaç etrafında örgütlenip o yönde çaba göstermek, bireyleri kendi özel alanlarında da güçlendirmiş oluyor ve siyasal alanı bu şeyi, bu çabayı taşıma yolunda cesaretlendiriyor onları. Evet, belki bu noktada burada durabiliriz ve zaten e, ne kadar zamanımız var ileride bilemiyorum ama bunu uzun boylu tartışma fırsatı e, bulmak bulacağız diye vidediyorum yani bu gibi girişimleri, yeni biçimlenmeleri. Yani farklı türde iklim mücadelelerinin olduğunu olması gerekli göstermesi açısından da e, ilginç bir şey tabii bu yaratıcı düşünme ve yaratıcı eyleme stratejileri seçeneklerinden bir tanesi yayınlar. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Semra Cerit Mazlum'la İklim değişikliği ve sürdürülebilirlik